tick-tock my brain neurofasete neuropolitika neurosanat Zorlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz. Günaydın efendim. Öncelikle zaman zaman unuttuğumuz iletişim adresimizi vererek başlamak istiyorum. E, Açık Beyin açık gmail.com adresine e, her türlü katkılarınızı eleştirilerinizi e, beğendiğiniz yönleri belirten mesajlarınızı bekliyoruz efendim e, bugünkü programın bir başlığı olması gerekirse e, ki gerekmiyor aslında ama e, birazdan izleyeceğiniz e, konuş konuşmanın ee, ...başlığını insanım demek için bir değil üç kez evrim geçirmek gerekli diye ben özetleyebilirim. Önümde 12 Temmuz 2010 tarihinde yayınlanmış bir araştırma yazısı var. Yazı prestijli olduğu bilinen PNAS Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America'da basılmış... Yazarlar San Luis da bulunan Washington Üniversitesi Tıp Okulu Pediatri ve Anatomi Nörobiyoloji bölümlerinden. Araştırma yazısının başlığı İnsanın Gelişim ve Evrimi Esnasında Kortikal Genişlemenin Benzer Yol Haritaları. Yazı özet olarak Yeni Doğan Beyninin Yüzey Şekillenmesi yani girintileri, çıkıntıları, yarıkları bakımından erişkin beyninden bir fark olmadığını, ancak yüzey alanının üçte bir genişlikte olduğunu söylüyerek başlıyor. Ardından 12 normal yeni doğan beyniyle 12 sağlıklı erişkin beyninin karşılaştırılması sonucunda, büyürken beyin bölgelerinin eşitsiz ve oransız bir biçimde büyüdüğünün, bazı bölgelerin diğerlerine oranla en az iki misli fazla büyüdüğünün anlaşıldığını söylüyor. Son olarak da, bu eşitsiz büyüme ve gelişmenin insan ve maymun beyinleri karşılaştırıldığında, insan beyninde diğerine oranla izlenen evrimsel farklılıklara benzer olduğunu söylüyor. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Örneğin, Yeni doğan beyninin yüzey alanının erişkin olanının yüzey alanından daha küçük olmasında anlaşılmayacak bir şey yok. Da beynin doğumda her türlü anatomik detaya sahip olmasının, çocuk büyürken beyninin bazı bölgelerinin diğerlerine oranına daha fazla alan kazanmasının ve bu eşitsiz ve oransız büyüme ve gelişme olgusunun insanda beyin evriminin, ve gelişme kurallarıyla benzer özellikler göstermesinin anlamlarını Acaba bunların üzerinde düşünürsek şu anda bilinmiyor olarak kabul edilen bazı şeyleri öğrenmenin kapısını biraz da olsa aralayabilir miyiz? Bu biyolojik faktörleri insanın bazı bilişsel, sosyal, kültürel ve felsefi özelliklerini açıklamakta kullanabilir miyiz? Yani bu karşılaştırmalı beyin anatomisi yazısı bize nöre felsefenin ve o doğrultuda düşünmenin kapılarını açar mı? Hep beraber görelim. Önce doğumda beyin anatomisinin erişkin beyinden farklı olmadığı, insanın doğarken anatomik açıdan tamamlanmış bir beyinle doğduğu bilgisine bakalım. Yine anatominin sınırları içinde kalarak konuşursak. Bu bilgi aslında yeni değil. Bundan 42 yıl önce Norman Geschwind ki modern beyin bilgisinin kurucularından sayılır ve Walter Lewinsky'nin Science Dergisi'nde yayınlanan ve yüz erişkin beyinde bulduğu anatomik özelliklerin ki o yazı özel olarak beyindeki dil organizasyonunun ile ilgiliydi. Daha sonra yapılan birçok araştırma tarafından doğum öncesi krematüre ve yeni doğan beyinlerinde de gösterildiğini biliyoruz. İnsan doğduğunda, beyni anatomik olarak erişkin beyinine benzer. Peki, böyle bir beyinle doğmuş olan insan, neden diğer birçok canlıda olduğu gibi, kısa süreler içinde erişkin e gibi davranamaz? Acaba anatomik yapı dışında, iç kurgusu ile ilgili gelişmeler göstermek durumunda mıdır? Bu sorunun yanıtı, araştırmanın ikinci bulgusuyla ilişkili olarak onun içindedir. İnsan beyni doğumdan sonra sadece büyümemekte, anatomik olarak ilişkin beynine benzer görünüm arz etmesine rağmen yapısal bir olgunlaşmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu olgunlaşma, araştırmacıların söylediği üzere, beynin bazı bölümlerinin diğer bölümlerine oranla daha hızlı büyümesidir. Diğerlerine oranla, Ortalama iki misli geniştirmenin yaşandığı bu bölgelere bakıldığında yazarlar bunların beyinde dil, dikkat, karar verme, problem çözme, bellek ve emosyonlarla ilgili bölgeler olduğunu söylemektedirler. Anlaşılan bu gelişme tamamlanmadığı sürece ya da yeterince olgunlaşmadığı sürece insan erişkin gibi davranamamaktadır diğer birçok canlının yaşam sürelerinin insanla kıyaslanmasından bu gelişmenin olgunlaşma süresinin ortalama yaşam süresiyle ilişkili olduğu da anlaşılmaktadır. Araştırmanın üçüncü sonucu, beyinde doğumdan sonra yaşanan bu gelişmenin odağında bulunan beyin bölgelerinin, biyolojik evrim sonucu insan beyninde diğer canlıların beyinlerinden farklı biçimde ortaya çıkan, ya da onların, onların kira oranına daha belirgin olan beyin bölgeleriyle benzer olmasıdır. Özetle, insan beyninde evrim doğumdan sonra da devam eder. Bu evrim her ne kadar büyüme, gelişme olarak adlandırılırsa da buradaki olay basit bir büyüme ya da gelişme değildir. Doğumdan sonra erişkinliğe kadar beyinde yaşanan gelişme, evrim sonucu insan beyninin kazandığı özelliklerin yeniden kazanılması gibidir. Bu ikinci evrim, bir insanın kafatasının içinde, onlu yıllar içinde, milyonlarca yıllık evrimin yeniden gerçekleşmesidir. Bunu her iki evrim içinde beyindeki değişiklikleri karşılaştırarak anlayabiliriz. Biyolojik evrim sonucunda insan beyninde kendisine yakın beyinlere oranla iki bölge, hem genişliğiyle hem de hücre ve bağlantı yapılarının karmaşıklığıyla öne çıkar. Bu bölgelerden birisi prefrontal korteks denilen, ön lobun 3'te 2'lik ön bölümünü içine alan bölge, diğeri ise temporoparietal korteks denilen, ön lobun dışında kalan diğer 3 lobun birbiriyle temas ve komşuluk alanlarından oluşan bölgedir. Prefrontal korteks, beyinde zaman bilincinin, karar vermenin, duyguları değerlendirmenin ve problem çözmenin bölgesidir. Temporal korteks ise, görsel, işitsel, dokunsal, her türlü uyaranın çaprazlama bir şekilde ve birbirine kıyasla analiz edildiği, dilin ortaya konulduğu bölgedir. İnsan beyninin en geniş iki alanı bu bölgelerdir. İnsan doğduğunda bu iki bölgenin işlevlerini neredeyse hiç ortaya koyamaz. Bu da geçirmekte zorunda olduğu ikinci evrimin gerekçesidir. Zira ikinci evrim bu bölgelerin doğumdan sonra diğer bölgelere oranla eşitsiz biçimde hızlı gelişeceği evrimdir. Birinci evrimle insanımsı bir yaratık olarak doğan insan ancak ikinci evrim sayesinde o da kategorik bir insan olur. Birinci evrim tür beynini yaratır, ikinci evrim sürü grup beyinini. İkili evrime rağmen henüz görünürde ben, birey gibi fenomenler yoktur. Birinci evrimle ikinci evrim biyolojik temelde aynı yol üzerinden olur. Bu iki evrim sonuçsuz, problemsiz ve otomatik olarak biri diğerinin sadece devamı olarak birbirine bağlanmaz. Her ikisi de ortak biçimde biyolojik süreçten olduklarından her ikisini de ilgilendiren Kırılganlıklar vardır. Birinci evrimin süreçleri içinde türlerin gelişmesi ve her türün kendine özgü özellikler geliştir geliştirmesi DNA neveleri mutasyonları üzerinden olur. <gülüyor> Mutasyonların üç türlü etkisi olur. Birinci etki mutasyonlarla daha başarılı bir hayat formunun ortaya çıkmasıdır. Bu kendini insana doğru genişte yaşanan sıçramalarla belli eder. Örneğin Homo erectus'tan Homo sapiens'e geçiş bu tür bir mutasyonun etkisidir. İkinci etki sadece varyasyon bir şekilde e, biçiminde ortaya çıkar ve hayatın başarısı üzerine bir etkisi olduğu söylenemez. Sarı saçlı olma, olmayla kahverengi saçlı olmanın hayatın süregenliği ve başarısı için pek bir anlam ifade etmemesi gibi. Üçüncü etki mutasyonun hayatta kalma açısından ...bir başarısızlığa neden olmasıdır. Buna örnek olarak da neandertal insanının hayatta kalamaması gösterilebilir. Bu etkilerin nesilden nesile aktarılması, türlere ve tür içi bireylere ait biyolojik özellikleri belirler. Gelişen mutasyonlar genetik yoldan ikinci evrimin olanaklarını diske atar. Bu açıklama Darwin'in evrim teorisinin merkezinde yer alır. DNA üzerinden genetik mutasyonları yoksa evrim teorisinde yoktur. Beyin en genetik organımızdır. Bunun anlamı genetik etkileşimlerin olumlu ya da olumsuz beyni etkileme olasılıklarının yüksek olmasıdır. Tıp literatüründe yer alan bazı özel hastalıkların içinde ve bağımsız olarak genetik etkileşimin ırkların, etnik grupların ve nihayet bireylerin zihin işlevleri üzerine etkileri vardır. Doğumdan sonraki beyin gelişimi biyolojik açıdan o beynin devraldığı genetik mirasla ilgilidir. Down sendromu, otizm hastalıkları bu tür mirasla ortaya çıkan zihin ve sosyal iletişim hastalıklarıdır. Bunlar beynin yukarıda söze edilen büyüme özellikleriyle ilgili etkileşim gösterirler. Örneğin Down sendromu beyinde erken biçimde amiloid maddesinin birikmesine yol açar ki, bu da Down sendromlarda 30-35 yaşlarında Alzheimer hastalığının gelişmesine yol açar. Otizm spektrum hastalıklarında beyin büyümesinde öne çıkan prefrontal kortekste hastalık vardır. Dikkat eksikliği hiperaktivite hastalığı bir diğer örnektir. Bazı psikiyatrik hastalıklarda başta şizofreni olmak üzere bu genetik mirasın sonucudurlar. Beynin ikinci ile ilgili bu tür problemlerin, bu tür problemler, gelişim sürecinde ortaya çıkan kategorik beyin işlevlerini olumsuz yönde etkilerler. Psikiyatrik hastalıklar, beyin gelişimiyle ortaya çıkan kategorik beyin işlevlerinin dengeli ve bütün olarak kullanılmasında yaşanan sıkıntılarla ortaya çıkarlar. Beyindeki gelişme otomatik olarak kişilik, kimlik, benlik gibi algılara imkan tanır mı? Öncelikle sorulması gereken soru belki de bunun tam tersidir. Yani beyinde yeterince gelişme olmaması, kişilik, kimlik, benlik gibi algıların ortaya çıkmasını engeller mi? Eğer beyin gelişmesinden yukarıda özetlenen şeyleri anlıyorsak, yani beynin algı, bilgi, bellek, dil, emosyon ve karar mekanizmaları ile ilgili bölümlerinin diğerlerine oranla, özellikle hızlı genişlemez şeklinde bir şey anlıyorsak, bu soruya vereceğimiz yanıt evettir. Neden? Çünkü bu beyin bölgeleri kategorik işlevsellikle ilgilidir ve etkilenmeleri daha özel yönelimleri engeller. Ama soruya evet yanıtı vermek, diğer sorunun yanıtının da evet olması anlamına gelmez. Beyindeki gelişme ve bu gelişme doğrultusunda oluşan bölgesel genişleme, ne sağlıklı olursa olsun, sonuçta bu gelişmeler sağlıklı biyolojik gelişmelerdir. Ancak kimlik, benlik, kendine özgelik, kendinin farkındalığı gibi fenomenler biyolojik olmaktan çok ya da biyolojik faktörlerle birlikte sosyo-kültürel orijini paylaşırlar. Biyolojik ırkçılık görüşleri de sosyo-kültürel ve politik gerekçelerle formüle edilirler. Hiçbir gen, ya da nöron bize kim olduğumuzu söylemez. Kimlik bilgilerimiz bize söylenilen, gösterilen ya da yapıştırılan kimlik bilgileridir. Bu bakımdan da gerçek olup olmadıkları tartışmalıdır. Ancak bunun ortaya çıkma koşulları gelişmeyle ilgili ikinci evrimin bile yeterli olmadığını, bu sahte kimlik bilgilerine ulaşmanın bir üçüncü evrim gerektirdiğini bize söyler. Bu da normal sağlıklı biyolojik beyin gelişimiyle bunu tamamlayan sosyokültürel bir evrimin ilişkisini açığa çıkartır. Değerli dostlar, isterseniz <gülüyor> bu yoğunluk içinde kısa bir müzik arası verelim. Sizlere bu hafta bir fado örneği sunmak istiyorum. Ee, orijinal bir fado örneği sun sunmak istiyorum. Parçanın adı Danto o Lenita Cicero êns ó oh, para o sofrimento um bom remédio final é cantar e no momento ninguém se lembra do mal não custa mesmo nada tentei fazer como eu Uma guitarra afinada, uma voz bem timbrada e tudo esqueceu Colando a tristeza me invade Canto fado, se me atormentar a Canto fado, haja-se uma vontade Canto fado, por uma esperança perdida não passe na vida Por um mal bocado, se a casa sorte esqueceu é fazer Como eu deixo andar, canto fado a gente que parece Que gosta até de andar triste Tem sempre um ar fatal A que ninguém o obriga Mas nesta vida afinal Vendo bem nada vale Mais do que uma cantiga Quando a tristeza me vale Canto fado Se me atormenta a saudade Canto fado Haja-se uma vontade Canto fado Por uma esperança perdida Não na vida por um bocado Se a casa sorte esqueceu É fazer como eu Deixa andar canto cantofado. cantofado Cantofado Cantofado Por uma esperança perdida Não passo na vida por um bocado Se a casa sorte esqueceu É fazer como eu Değerli dostlar, evrim süreçlerinden bahsediyorduk. Beyinde ve deyim yerindeyse birbiri üzerine gerçekleşen evrim süreçlerinin bile insanı izah etmekte yetmediğini, bizim sıkıntımızı azaltmadığını da söylüyorduk. Kimlik, kendinin farkındalığı gibi faktörlerde biyolojik süreçlerin üzerinden gitmek yeterli olmuyor anlaşıldığı kadarıyla. Ve herhangi bir sosyokültürel ve ideolojik etkimi olmaksızın bu tür fenomenlerin de ortaya çıkmayacağı söylenebilir. Rudyard Kipling'in 1895 basımlı The Jungle Book'undaki hayali kahraman Mowgli bunun en dolaysız örneklerinden birisidir. Hayali bir roman kahramanı nasıl olur da bu türden bir örnek haline dönüşür diye sorabilirsiniz. Basit düşünürsek dönüşemez elbet. Ama Mowgill'in ardında 1500 yıllara kadar uzanan canlı ve gerçek, feral çocuklar, terk edilmiş çocuklar olduğu hatırlanırsa, örnekleri olduğu hatırlanırsa, daha doğrusu Mowgill'in onların bir sembolü olduğu hatırlanırsa, bir şeyler düşünebiliriz. Gerçek feral çocuklar gibi, de doğada terk edilmiş bir çocuktur ve hayvanlar arasında yaşar. Bulunduğunda ise değil kişilik ve kimlik, kategorik insan işlevleri bile yoktur Mowgli'de. Sosyal ve kültürel etkilerin, beyin gelişiminin tamamlanmasında oynadığı hayaliyle göre, Mowgli dışında gerçek örnekler de vardır. Kayıp asker sendromu, ya da kayıp gerille sendromu bunların arasında yer alır. İkinci Dünya Savaşı'nın bittiğinden haberi olmayan ya da savaşın bittiğine inanmak istemeyen bir grup Japon askeri uzak doğu adalarında bir grup Yunan komünist gerille de Yunanistan dağlarında kalmaya devam ederler ve kendilerinden uzun yıllar haber alınamaz. Savaşın bitiminden 20-25 yıl sonra bunlardan bir ikisi rastlantı eseri bulunur. Uzun yıllar Boyunca ıssız adalarda ve dağlarda yalnız başlarına ya da ikili gruplar halinde yaşamış ve hayatta kalmayı başarmışlardır. Bulunduklarında savaşın bittiğine asla inanmazlar. İçinde bulundukları yılın ne olduğunu bilmezler. Zihinleri savaş yıllarına adeta kitlenmiş ve zaman bilincini yitirmişlerdir. Bu örnekler kimlik gibi zaman bilincinin de sosyal içerikli bir kavram olduğunu bize göstermektedir. Dağda tek başına yaşayan birinin ne kimliğe ne de takvime ihtiyacı vardır. Ya da güncel anlamları olabileceği nedeniyle söylenmesi gerekirse dağda yaşayanlar kendilerine yeni türden bir kimlik geliştirirler. Demek ki insanın normal bir beyinle doğduktan sonra Beyin kategorik bir işlevsellik kazandıktan sonra bile hayatının ileriki yıllarında içinde bulunduğu ortamın zaman, mekan ve sosyal ilişkiler bakımından sabitlenmesi, donması bile kimlik algısını olumsuz yönde etkilemektedir. Böylelikle insanın anladığımız anlamda insan olabilmesi, insan beyninin has kategorik işlevlere sahip olabilmesi, ve giderek bireysel ve sosyal kimlik bilgilerine sahip olabilmesi için deyim yerinde ise bir değil üç kez evrim geçirmesi, üç kez insan olmasının gerektiği ortaya çıkar. Bunlar diğer türlerden farklılaşmasını belirleyen biyolojik evrim, kategorik bir insan beynine sahip olması için biyolojik evrinin adeta ufak bir örneği olarak yaşanan gelişimsel evrim, ve insan bireyi olabilmesi ve kendisi için kendisi gibi davranabilmesi için geçirmesi gereken sosyokültürel evrim. Burada insanın insan olabilmesi için mutlaka gelişmiş bir sosyokültürel ortamda bulunması gerektiği kastedilmemektedir. Aslında sosyal darwinizm adı altında böyle bir şeyin gerektiğini savunan bir görüş vardır. Ancak başta Claude Levi Strauss olmak üzere sosyal antropologların yaptığı çalışmalarda farklı insan toplum, toplumlarında o toplumların gelişme düzeyleri ne olursa olsun sosyal ve etik kuralların geliştiği ve insanın bunlar üzerinden bir kimlik geliştirmeyi becerdiği anlaşılmıştır. Bunun anlamı insanların ileri sanayi toplumlarında beyinlerine kullanırken ve kimlik geliştirirken girdikleri sosyo-kültürel etkileşimin kabile toplumlarında yaşayan insanlar tarafından da başka bir düzeyde gerçekleştirildiğidir. Beyin, birinde başkalaşmış ve yabancılaşmış çevrenin ürettiği ingeler üzerinde çalışırken ve daha çok sembolik olarak çalışırken, yerinde ise doğanın yorumlanmasıyla ilgili imgeler doğal olarak bunların yerini almaktadır. İdeolojik ve hegemonyacı amaçlarla insanlığın bu farklı yaşam modellerini ileri geri, Çağdaş, çağ dışı, modern, modern olmayan biçimlerinde ayrımlara tabi tutmak, insanlık deneyimlerini bölme potansiyeli taşıyan yapay ayrımların ötesinde olmanın ötesinde bir anlam taşımamaktadır. Değerli dostlar, sizlere e, iyi günler diliyorum. Yeni bir konuşmada görüşmek üzere. Açık Beyin Nöro felsefe, nöroekonomi, nöropolitika, nörosanaat Hazırlayan bir sunanlar, Oğuz Tanrı da ve Hakan Gürlük